Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şunu kendinize prensip edin arkadaşlar. Bir buluşmanın başlangıç saati olması gerektiği gibi bitiş saati de olmalı. Ucu açık toplantılar kadar ben resmi programlarda da aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Mesela diyor ki 11'de toplantıya geleceksiniz tamam peki kaçta bitecek? Çünkü ben ondan sonraki işimi ona göre yapacağım yani. 11'de ve içerik hakkında, toplantının seyri hakkında, gündem hakkında hiç önceden bilgilendirilmemişseniz, çoğunlukla böyle oluyor arkadaşlar, ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikriniz yok. Yani o gün 3'e kadar mı ben orada kalacağım yoksa 10, 12'de bitecek mi? Yani bilmiyorum. E, misafirlikler nasıl bu konuda? Dehşet arkadaşlar. Yani... Kaçta geleceği belli değil, kaçta gideceği belli değil. Arkadaşlar lütfen buna hayatımıza çok dikkat edin. Ee, bir ara evimde mukabele yaptım. Şöyle düşündüm yani insanlar gelecek tamam 10'da başlıyoruz veya 11'de başlıyoruz. Nasıl olacak sonra? Bitti gitmeyecekler. <gülüyor> ne yapacağım ben? <gülüyor> hani Arkadaşlar da, mu, mukabelenin daveti yazdım el yazısıyla bütün komşulara dedim ki 11 ile 1 arası. Yani bir toplantının başlangıç ve bitiş saatleri olması gerekir. Hucurat suresinin tefsirini okumanızı hararetle tavsiye ediyorum. Lütfen burada Siyer okurken bunu Kur'an'la paralel olarak okuyun. Yani nasıl? burada Siyer anlatırken biz bir surenin adı geçmişse o sureyi hemen beraberinde okuyun. O iniş döneminin psikolojisini Yaşamaya çalışın, onları anlamaya çalışın. O inen ayetlerin nasıl bir ortamda ve hangi hedefleri gözeterek indiğini e, bizzat e, tecrübe etmeye çalışın. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Arkadaşınızla buluşacaksınız. Tamamen geyik yapacaksınız. Başlama saati ve bitiş saati olmalı. Ben acizanet kendim için tecrübe ettim. Size ne kadar uyar bilmiyorum. En sevdiğim insan dahi tahammül sınırım 2 saat arkadaşlar. Fahammül dediğim yani tamam 4 saatte oturabilirim ama 2 saatten sonra saçmaladığımızı fark ettim. 2 saat bir insanın bütün dünya işlerine, bütün kalbi meseleleri yani ne, ne konuşacaksa bir insanla yetiyor. 2 saatten sonra benim toplantı yani benim görüşmelerimde arkadaşlar ya aynı şeyleri tekrar konuşmaya başlıyorsunuz çünkü konu bitti. Veya dedikodu, işte istenmeyen şeyler, pişman olacağınız özel şeylerinizi anlatmaya falan başlıyorsunuz. İki saatte. Mesela bana göre iki saat o da her gün görüşmüyorsanız yani arada bir zaman geçmiş ve çok konu birikmişse iki saat çok iyi bir süre. E, bu size göre değişebilir. Siz farklı saatler yapabilirsiniz. Ders verirken arkadaşlar geçen dönem bir üniversitede e, müfredat dışı bir programlarında ders verdim. E, ve Programı organize edenlerden biri arkadaşlar bana saate riayet ettiğim için teşekkür etti. O hiç kimse saate riayet etmemiş derse gelenlerden. Yani dedim ki ben hayatımda eğer bir yere çok önemli bir şey olmamışsa geç kalmam dedim. Hayır hocam sadece gelişinize değil çıkışınıza da teşekkür ediyorum. Yani saat 8'de bitecek değil mi burası arkadaşlar? Yani en fazla 10 dakika geçikebilir. O da isteyen çıkmakta serbesttir. Yani zaten her zaman serbesttir de. Lütfen bunlara riayet edelim. Hayatı çok zorlaştırıyoruz. Bana göre insanlar arası ilişkilerde zamana ve zamanın hakkına riayet etmek bir inanç meselesi değildir sadece. Bir akıl meselesidir. Akıl, akıl. Aklın yok mu yani? Onu yönetemiyor musun orayı? O, o süreci. Akıl e, ve edep. Edep meselesidir. Bunlara çok dikkat edelim inşallah. Şimdi biz nerede kaldık arkadaşlar? Peygamberliğin ilk beş yılını şöyle topluca görmüş olduk. O gizli davet aşamaları, açık davet aşamaları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o süreçte yaşadığı sıkıntılar. Bunları görmüş olduk. Ve burada bir özet yapıyor kitabımız. Neden Kureyşliler bu dine, Hz. Hazreti Muhammed'in getirdiği bu mesaja bu kadar şiddetle karşı çıktılar. Çok büyük tepki gösterdiler arkadaşlar. İşte onu da saydık size. Alaydan başlayan, işkenceye kadar varan ölçülerde hem de muhatabına göre değişebilen. Bir insanın sosyal konumu güçlüyse onunla işte sadece alay ediyorlar diyelim ki. Ama zayıfsa ona işkence ediyorlar. Yani adamına göre değişen tepkiler verdiklerini gördük. Bunu neden yapıyorlar? Bir defa Arap kabileleri nezdindeki üstünlüklerini kaybedeceklerinden ve bunun kendilerine kazandırdığı ticari rüçhaniyetleri, bazı ayrıcalıkları kaybedeceklerinden korkuyorlar. Neydi arkadaşlar bu? Hatırlayın bütün Arap kabilelerinin Kabe'de putları var. Ve Kabe hepsi tarafından saygın. O putlarını ziyaret etmek ve Kabe'yi ziyaret etmek için yılda bir kez geliyorlar ve büyük panayırlar kuruluyor o sırada. Mekke'de ve Mekkelilerin tek geçim kaynağı var ticaret. Çünkü onlar yerleşik yaşadıkları için hayvancılık yapamıyorlar. Tarıma zaten elverişli değil. Sadece ticaretle geçiniyorlar. İşte bütün Arap kabilelerinin putlarının Kabe'de olması onlara büyük bir ayrıcalık kazandırıyor. Dolayısıyla kendileri de onların topraklarından istedikleri gibi geçebiliyorlar. Kureyş suresinin tefsirine bakacaksınız bu konuda. Kureyş suresinde bu yaz ve kış yolculuklarını Cenab-ı Hak onların nasıl büyük bir nimet olduğunu anlatıyor. İşte diyorlar biz bu yeni dine e, inanırsak, kabul edersek putları reddetmemiz gerekiyor. Putları reddedersek arkadaşlar... E, Arap kabilelerindeki saygınlığımızı kaybederiz. O zaman da bütün geçim kaynaklarımızı kaybederiz. Mesela İslam tarihçileri arkadaşlar Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra akın akın Müslüman oldular. Yani Hudeybiye Anlaşması yaklaşık hicre, Hicri 6. yılda falan. E, o zamana kadar Müslüman olan kişi sayısından çok daha fazla kişi 2 yıl içinde Müslüman oldu. Neden? Çünkü diyorlar tarihçiler Hudeybiye şu demekti. Ha, demek ki e, Hazreti Muhammed ve ona inananlar Kabe'yi ziyaret, umre ziyareti için geldiklerine göre demek ki İslam'dan sonra da Kabe saygın olmaya devam edecek. Yani Kabe'nin saygınlığını biz kaybetmeyeceğiz. Araplar nezdindeki itibarımızı, ayrıcalığımızı kaybetmeyeceğiz. O korkuyu kaybettiler. E, o korkudan kurtuldular. Ondan sonra daha kolay Müslüman oldular diyorlar. Bir yorum bu. Bir başka yorumda Hudeybiye'den sonra daha fazla kişinin Müslüman olması iki yıl içerisinde arkadaşlar bir e, toplulukla kavga ve savaş halindeyken o topluluğun dünya görüşünü, sanatını, kültürünü, medeniyetini vesaire inceleme ve ona tarafsız bakma motivasyonunu kaybedersin. Çünkü savaş reddetmek üzere kuruludur. Yani savaş psikolojisi e, karşındakini reddetme üzerine kuruludur. Dolayısıyla böyle bir durumda yani savaş halindeyken ben şunların dinlerini bir araştırayım doğru olabilir mi falan demiyoruz. Tamamen onların bütün kültürlerini, bütün inançlarını reddediyoruz. Her zaman İslam barış dönemlerinde daha çok yayılmıştır arkadaşlar. İslam savaşla yayıldı diyorlar ya tamamen yanlıştır. İslam her zaman barış dönemlerinde ve barış içinde ilişki kurabildiği topluluklarda çok daha kolay yayılmıştır. Eğer İslam savaşla yayılsaydı bugün Avrupa'nın tamamının Müslüman olması gerekirdi. Yani Osmanlı tarihi boyunca biz onlarla savaştık değil mi? Ee, Müslüman yapardık yani hepsine. Dolayısıyla buna da bir işaret var burada. İkincisi örflerine ve geleneklerine çok değer veriyorlar. Babalarının takip ettiği yolun dışına çıkmak istemiyorlar. Arkadaşlar bu zihinsel bir konfordur. Yani sizin yaşlarda bu geleneklere, aileden işte anlatılan doğrulara, yanlışlara biraz isyan vardır ama daha sonra bu yavaş yavaş törpülenir. Aslında bu isyan o toplumun bir şansıdır. Bak buraya da dikkat edin. Yani gençlerin içinde bulundukları toplumun geleneklerine, örf adetine, ilişki biçimlerine isyan içinde olmaları e, Toplu, o toplumun lehinedir. Neden arkadaşlar? Çünkü gençlerdeki o isyan ruhu o toplumsal değerlerin sorgulanmasını sağlar. Ve oradaki yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar. Yani gençlerin sorgulayan ve isyan eden ruhu, mizacı içinde bulunduğu toplum için bir lütuftur eğer doğru kullanılırsa. Bir sonraki kuşağa önceden beri gelen yanlışların aktarılmamasını sağlar. Ona yardım eder. Doğru kullanılırsa. Ama bazen arkadaşlar manipülasyon araçlarını ellerinde tutanlar o isyan ruhunu da kendi servetlerine servet katmak için kullanabiliyorlar. Ne yapıyor mesela protest şarkılara dönüştürüyor. Protest bir müziğe dönüştürüyor. Orada sektör aynı şekilde kazanmaya ve toplumun da gazını alarak, çünkü sen gidiyorsun bir konsere işte veya mitinge sloganları atıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, ne yapıyor? Senin böyle o gazını bir şey yapmış oluyorsun yani. Konserinde ben aynı işlevi gördüğünü düşünüyorum protest müziklerde. Dolayısıyla o rahatlatıyor. Bunu görmek istiyorsanız biraz böyle itici bir dizi ama bilek Mirror, gerçi onu da bana gençler tavsiye etmişti efendim izlemeyenler izlesin. O çok olumsuz sahneler olabilir ama inanılmaz derecede özellikle birinci sezonun ikinci bölümü beni çok çok etkilemişti. Yani o yaşadığı sistemin yanlışlarını gören ve onu protesto etmek isteyen onu daha doğrusu yıkmak isteyen kişinin o enerjisini sistem bir şova dönüştürüyor. Sonuçta Mekkeliler e, Peygamber Efendimiz'e karşı çıkış nedenlerinden bir tanesi de babalarının dinini bırakmak istemeyişleri. Çünkü aşırı derecede ırkçılar arkadaşlar. E, gelenekçiler aşırı derecede muhafazakarlar. Olumsuz anlamda yani. E, bu muhafazakarlık yaşla birlikte artan bir şey arkadaşlar. Şimdi mesela ne bileyim işte Evleneceksiniz evliler de vardır aramızda e, düğününü tamamen kendi istediği gibi yapan bir genç var mı yani Hı, yani yapan bir genç var mı Düğünü, dükkanı, o süreci yani e, o kadar çok kuşatılırsın ki yani o kadar çok beklendi senin üzerinden yüklenir ki teslim olursun akışa bırakırsın kendini yani ve hiç kendini hayal etmediği şekillerde bulabilirsin. Bu en küçük bir örnek arkadaşlar. İyiyim kuşamda misafir ağırlama biçiminde yani misafirimizi hepimiz gerçekten gönlümüzden geldiği gibi mi ağırlıyoruz yani? Evet. Güzel. İşte gençlikten onun için umutluyuz. Siz yapacaksınız. Eğer benzeşmezseniz. Ee, üçüncüsü bu çok önemli arkadaşlar. E, diyor ki neden İslam'a bu kadar şiddetle tepki gösterdi Mekke toplumu? Çünkü onların ahlakı Kur'an'ın öngördüğü ahlakla çelişiyor. Ahlaktan kastımız ne? Biz Türkçe'de maalesef ahlak deyince sadece cinsellik, cinsel ahlakı anlıyoruz. Yani namus meselelerini anlıyoruz arkadaşlar. Hayır, bir bütün olarak düşünün. Mesela e, insanların e, toplumdaki hiyerarşik konumları na nasıl bakıyorlardı? Yani üstünlük, aşağılık meselesi. Kimler üstün, kimler aşağı. İşte dürüstlük konusuna nasıl bakıyorlardı? Adalet, hakkaniyet konusuna nasıl bakıyorlardı? Bunların hepsi sizin ahlakınızın bir parçasıdır. Bizim burada çok ciddi sorunlarımız var yetişkinler olarak siz ve acizane kanaatim yani gençlik arasında, bunu her yerde de söylüyorum gençlik arasında yayılan inançsızlığın veya inancı protesto eden yani İslam'a inancı, Müslüman'a protesto eden e, işte deizmin vesairenin ben e, Müslüman camianın 40 yaş üzerinin ortaya koyduğu ciddi ahlak krizlerinin sonucu olduğunu düşünüyorum yani. Ticarette, siyasette, günlük hayatta, insan ilişkilerinde görmek istediği Müslüman profili yok çoğunlukla. İstisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Dolayısıyla onların ahlakıyla çelişiyor. Mesela 20. yüzyılda yaşayan bir sosyolog da aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar diyor ki günümüz insanının Müslüman olmayışı yani İslam'dan uzak durmasının sebebi entelektüel değildir, zihni değildir diyor. Tamamen ahlakidir diyor. Yani onun getirdiği ahlak düzenini onun getirdiği kuralları, yaşam biçimini yerine getirebilecek. Bunun için İslam'dan uzak duruyor. Yoksa aklına, mantığına aykırı düştüğü için değil veyahut da bir peygamber göndermenin ya da bir din göndermenin, Allah'ın bir din göndermesinin onun aklına ters düşmesinden dolayı değildir diyor. Bütün bunlar tabii birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Hiçbir dünya, hiçbir toplumda ekonomiden bağımsız bir ahlak, ahlaktan bağımsız bir inanç, inançtan bağımsız bir ahlak düşünemeyiz. Bunlar hep birbiriyle alakalı. Arkadaşlar ebedi hayata asla inanmak istemiyorlar. Zaten biliyorsunuz en çok Peygamber Efendimiz'in ilk tebliği oydu. Hayatı boyunca da en kuvvetle tebliğ ettiği şey olur. Bütün peygamberlerde Ortak temadır, Allah birdir, birinci madde, ikinci madde öleceksiniz, dirileceksiniz ve Allah'ın huzuruna toplanacaksınız ve bu hayatınızın hesabını vereceksiniz. İnsan dirilişi neden reddeder, diriliş akla aykırı olduğu için mi? Hayır arkadaşlar, yani ben şimdi burada tabii hayır demek çok basit bir maiz cevabı. Buna bilimsel olarak da hayır demek için kaç tane konferans gerekir? Onu geçiyorum. Biz ahirette dirilmenin imkansızlığına inansaydık Allah'ın varlığına da inanmazdık. Değil mi? Biz nasıl bir Allah'a inanıyoruz ki dirilişe inanmayalım yani? Bizim Allah inancımızın doğal sonucu ahirette dirilip onun huzuruna gelişimizdir. Peki neden insan Allah'a inanır da ahirete inanmaz arkadaşlar? Sorumluluk istemediği için. Bak bu çok açıktır yani bunu... Çocuğa da sorsanız bile insan kendisini yaratana inanır da bir yaratıcının olması gerektiğine. Değizmin temel konseptesi yani. Buna inanır da nasıl olup da onun kendisini diriltip hesap soracağına inanmaz. Onu reddeder. Çünkü arkadaşlar diriliş demek sorumluluk demektir. Ben acizane reenkarnasyonun da böyle bir temeli olduğunu düşünüyorum. Reenkarnasyon inancının Çünkü o inanca göre... Ben bu dünyada yaptıklarımın cezasını gene bu dünyada bir sonraki hayatımda çekiyorum. Her şey burada olup bitiyor yani. Ve burada benim fikrim falan da sorulmuyor. Dolayısıyla ölmek ve ondan sonra yeni bir dünyada kıyametin kopuşuyla birlikte dirilip bilinçli bir şekilde, bilinçli bir şekilde o yaptıklarımın hayattayken, dünya üstündeyken yaptıklarımın hesabını vermek diye bir şey yok yani reenkarnasyona inanırsanız. Sosyal tabakalar arasındaki eşitliği kabul etmekte zorlanıyorlar arkadaşlar. Sebeplerden bir tanesi bu. Bana sorarsanız bu ahlakla da örtüşüyor. Yani ahlak anlayışlarıyla da örtüşüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'e defalarca söylenen şeylerden bir tanesi de şudur itirazlardan bir tanesi müşrikler tarafından. Biz gelip Herkes gibi o kölelerin, o fakir fukaranın, o ayak takımının yanına oturup seni dinleyemeyiz istiyorlar? Bize ayrı bir gün tahsis et mesela bir defasında. Bize ayrı bir gün tahsis et, biz o günde gelip seni dinleyelim. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bunu düşünüyor arkadaşlar. Aklından geçiyor. Acaba yapsam mı diye. Neden? Kazanmak için. Peki onları kazanmak için neden kendi eşitlikle? ilkesinden vazgeçiyor hani adeta çünkü onlar toplumun önde gidenleri onlar Müslüman olursa çok kişi bundan etkilenebilir yani onlar liderler toplumun liderleri kanaat önderleri onların Müslüman olması çok kolaylaştıracak insanların Müslüman olmasını şunu unutmayalım arkadaşlar daha önce de söyledim galiba hedefiniz meşru olduğu gibi Metodunuzun da meşgu, meşru olması gerekir. Ben işte toplumun önüne gidenlerinin Müslüman olmasını istiyorum. O zaman diyeceğim ki falan gün fakir fukara gelmesin. Ya da falanlara özel bir e, toplantım var diyeceğim. Sadece onlara konuşacağım o gün. Halbuki bu bugün bizim çoğumuzun yaptığı bir şey arkadaşlar. Çoğu kişinin yaptığı bir şey. Aynı gerime iniyor, sakın gözlerini onlardan ayırma. Efendim sakın gece gündüz Allah'ı anarak ona e, huşu ile ibadet edenlerden ayrılma. Yani Allah katında değer yargılarının e, onun düşündüğünden çok onların düşündüğünden çok daha farklı olduğunu gösteriyor bu. Bu arkadaşlar uzun süre mesela Abdullah bin Übey'in daha sonra münafıklık, münafıkların başı olması ve çok ciddi peygamberimizin hayatı boyunca yani Medine hayatı boyunca Abdullah bin Bey peygamberimizden önce öldü. Ölene kadar yani çok ciddi sıkıntılara yol açması hepsinin bunların temelinde bu herkese eşit olmama ben farklıyım, ben özelim, ben asilim ve o kölelerle, fakirlerle alt tabakadan kim olduğu belli olmayan insanlarla aynı mescitte, aynı hizalı oturarak ibadet edemem ya da işte gidip onu dinleyemem düşüncesi. Kabile rekabetleri kabile rekabetleri de önemli bir sebep. Daha önce galiba anlattım. Ebu cehin söylüyor bunu. Yani biz diyor Emevi Ümeyye oğullarındanız Haşimoğullarının peygamberine iman etmeyiz diyor. Bu arada arkadaşlar çok peygamber efendimize ümit veren Müslümanları çok rahatlatan bir gelişme oluyor. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer Müslüman oldu. İkisinin Müslüman oluşu da farklı ama karakterlerinde çok benzeyen noktalar var arkadaşlar. İkisinin de ortak yönü e, muhakkak çok fazladır da yani benim buradan görebildiğim cesur olmaları. Cesaret doğuştan mıdır öğrenilen bir şey midir arkadaşlar? Ben doğuştan getirdiğimiz hiçbir özelliğin eşit olmadığı kanaatindeyim. Yani herkeste nasıl zekalarımız farklı farklıysa, yeteneklerimiz farklı farklıysa Doğuştan getirdiğimiz, diyelim cesaret doğuştansa ya da onun doğuştan olan bir tarafı varsa bu herkeste eşit değil. Dolayısıyla mesela birisinde çok büyük bir cesaret kapasitesi varsa daha çok küçükken ortaya çıkıyor bu. Değil mi işte konuşmalarında, davranışlarında, arkadaşların arasında çok gözle görünür oluyor. Çünkü kapasite yüksek. Diğerinde de var belki ama biraz daha düşük kapasitede başka özellikler öne çıkmış. O, oradaki cesaretin biraz teşvik edilmesi gerekiyor. E, ama arkadaşlar, acizane kanaatim cesaretin çok büyük ölçüde eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum. E, bir potansiyel olarak doğuştan getirmekle beraber hepimiz. Farklı miktarlarda da olsa. Yani çocukluk hayatı boyunca susturulmak, teşvik edilmek, değer verilmek, sözünün dinlenmesi, e, efendim ne bileyim, ...bazı görevlerin, sorumlulukların ona erkenden verilmesi, yani aramızda farklı örnekler çünkü pedagoji okuyanlar var, psikoloji okuyanlar var... ...farklı katkılarda bulunacak olanları seve seve dinlerim. Ama yetiştirme tarzımızın var olan o cesareti teşvik etme ya da yok etme noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evliya Çelebi Seyat Serhan Serhat köylerinden birinde bir hatırasını anlatıyor. Ee, Serhat ne demek? Sınır boyları demek. Yani o, o köyden sonra artık Müslüman köyü yok. En sınırdaki bir köy. Ve Serhat köyleri de çok akıncı çıkarmış. Yani onlar savaşçı, daha savaşçı ve iyiymiş. İşte düşman topraklarına akımlar yapacaklar. Öyle bir potansiyel o köyler. Zaten akıncılar yerleştiriliyor. Yani Osmanlı'nın e, i̇skan politikası öyle kafana göre gidip istediğin köyde falan oturmuyorsun senin nerede oturacağın ve misyonun ne olacağı belli efendim e, bir gün e, Evliya Çelebi işte böyle bir serhat köyünde caminin namusunda ikindi namazını beklerken orada oynayan çocuklardan birine e, dedesinin bir tokat vurduğunu görüyor bir şey yapmış çocuk dedesi bir tokat vuruyor çocuğa bütün o caminin namusundaki yaşlılar o dedeye hücum ediyorlar. Arkadaşlar sen nasıl çocuğu insan içinde, herkesin içinde cezalandırabilirsin? Bu yarın akıncı olacak, nasıl olacak? Şimdi sen onu böyle insan içinde utandırırsan diyor. Yani şu iki uçtan kurtulmamız gerekiyor. Prensim, prensesim, paşam, şeyine, oğluşum. Yaklaşımından da kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar veya işte nasıl muameleler ediliyor çocuklara bilmiyorum geçen de bir eğitimci diyor anneciğim babacım mesela böyle hitap etmeniz son derece sakıncalı diyor çocuğun kendisini tanımlaması ve sorumluluklarını üstlenmesi açısından ya böyle muamele ediyoruz ya e, tam tersi muamele ediyoruz o yetişme yetiştirme döneminde onun şahsiyetine verdiğimiz değer önem aklını zekasını fikirlerini, kendisinin de çözüm önerilerinin olabileceğini vesaire ona hissettirmek gerektiğini düşünüyorum. Hz. Hamza'nın da Hz. Ömer'in de, hem bir de orada o kanaatini söyleyeyim arkadaşlar. Bu yetiştirme tarzı yani çocukların cesaretini kırmadan onları cesurca yetiştirme tarzı sosyoekonomik açıdan üst düzeyde daha fazla. Daha fazla görülüyor. Dil ee, çok ilginç, halbuki alt düzeyinin cesur ve atı, atılgan insanlara daha çok ihtiyacı var, alt tabakalarım bana sorarsanız. Ama bir trajik, trajedi var burada işte, ee, kendi kendilerinin uyularını kazarak kendilerini daha da aşağı çekecek şekilde çocuk yetiştiriyorlar maalesef. Neden? Çünkü herkes gördüğünü yapıyor, bir de o var. Şimdi Hazreti Hamza Peygamber Efendimize Ebu Cehil'in yaptığı büyük hakaretlerden sonra bir gün avdan dönerken bir cariye gelip Hazreti Hamza'ya senin sen böyle avda eğlen işte böyle gönlünü eğlendir. Senin yenine bugün ne hakaretler edildi diye aktarıyor olayları. Muhtemelen bilmiyorum o cariyeyi, tarihçiler belki kaydetmiştir. Muhtemelen o cariye Müslümandı. Hz Hamza'yı kışkırtmak için Müslüman olması için kışkırtmak üzerine söyledi çok isabetli olmuş çünkü tuttu eğer bilinçli bir şekilde yaptıysa Yok, o kadar sinirleniyor ki yani bakın az önce söylediğimiz e, Mekkelilerin Müslüman olmalarının önün İslamı kabul etmelerinin önünde engel olan kabilecilik burada Hz Hamza'nın Müslüman olmasına sebep oluyor yani benim yeğenime benim ailemden birine. Nasıl bu hakareti yapabilir gidiyor Ebu Cehil'e hatta tarihçiler diyor ki okuyla yayıyla çünkü oku veya çok büyük bir şey yani oyuncak bir ok yerden bahsetmiyoruz kafasına indirdi diyor Ebu Cehil'i kafasından kanlar atmaya başladı oradakiler diyor işte Hz. Hanıza'ya müdahale etmek istediler Ebu Cehil onları yatıştırdı. Yapmayın adam doğru söylüyor ben de ileri gittim filan diyor Ebu Cehil alıyor. Niye? Çünkü çok akıllı bir adam. Diyor ki yani onu daha da üstüne gidersek Müslüman olacak diyor. Ama oluyor Hazreti Hamza. Sen mi diyor ona öyle saldırıyorsun? Sen diyor buldun onu ona saldırıyorsun. Şimdi ben Müslümanım bana saldır bakalım diyor. Ben iman ettim diyor onun ne diyor Biliyorsunuz. Daha sonra efendim Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu var. Yani burada Hazreti Hamza'nın damarına basmış. Hazreti e, Peygamber'e yapılan hakaret Hazreti Hamza'nın damarına basmış ve o şekilde herkesin arkadaşlar e, hidayet bir süreçtir. Ve herkesin o süreci kendisine özelmişler biliyor musunuz? Onun için bunu planlamak çok zordur ya. Planlayamazsınız. E, bir süreçtirden kastım ne? Yani siz sizi İslam'a yaklaştıran bir, ya bir olayın içine doğarsınız ya da başınıza bir olay gelir sizi İslam'a yaklaştıran. Sonra bir kitap okursunuz, sonra bir rüya görürsünüz, sonra biriyle tanışırsınız, sonra bir hikaye dinlersiniz, işte sonra Kur'an okursunuz derken süreç tamamlanır. Bu süreç sizin hassasiyetleriniz, önem verdiğiniz, değer verdiğiniz şeylerle alakalı olduğu için tamamen size özel. Yani herkesin önev verdiği, hassas olduğu konular farklı ve nerede, hangi davranışınızın kimi İslam'a yaklaştırdığı ve kimi İslam'dan uzaklaştırdığı sizin ölçebileceğiniz bir şey değil. Ne yapacağız peki o zaman? Her durumda doğru olanı yapacağız arkadaşlar. Her durumda doğru olanı yapacağız. Bakın bugün bizim bir ders grubumuz var. Orada bir arkadaşımız vardı. İlk başlarda çok oruç öyle toplanıyoruz hep oruçlu, hep oruçlu. Bir de biz perşembe günleri toplanıyoruz, hep oruçlu. Son zamanlarda oruç tutmuyor. Bugün dedim ki, farz ederim, ismi Ayşe olsun. Ayşe Hanımcığım dedim siz bizimle tanıştıktan sonra bu orucu bırak, tutmayı bıraktınız dedim. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Bak birisi sizinle tanıştıktan sonra Sizinle ilişkisi ilerledikten sonra onda hangi özellikler artıyor? Bu sizin kendi gidişatınız hakkında çok önemli bir kriterdir. Hangi özellikler artıyor? Dedi ki "A yok." dedi ben de dedi ondan değil dedi. Hani biz şimdi genelde maalesef yani itiraf etmiş, biraz nafile oruçları az tutuyoruz. Yok işte bugün çok dersim var bugün işte şu var falan diye biraz az tutuyoruz oruç. Yok dedi ondan değil dedi. Ben dedi perşembe günleri akşama ders koydum beşe dedi. Öyle o da ders veriyor. Öyle olunca dedi şeyim yetmiyor nefesim, tahkatim yetmiyor. O yüzden dedi nafile oruçtansa dersi tercih ettim dedi yani. Bulunduğunuz toplumda neyin mayası oluyorsunuz siz? Yani bakın 10 kilo süte bir kaşık yoğurt onu maya yoğurda dönüştürüyor. Maya göre işte bir insan da bir toplum içinde bir mayadır arkadaşlar. Siz kendi ailenizin içinde kendi arkadaşlarınızın içinde kendi küçük camianızın sizi tanıyan yakından tanıyan 100 kişi mi var 50 kişi mi var onların içinde siz de bir mayasınız. Kötülük mayası mı? İyilik mayası mı? Ahlak mayası mı? İnanç mayasını yoksa dinden uzaklaşma daha böyle haz merkezli daha bencil yaşama mayasını neyi neyi oluşturuyorsunuz buna çok dikkat edin arkadaşlar şimdi Hazreti Ömer şey hikayesi Müslüman olma hikayesi çok daha farklı Hazreti Hamzadan ama biliyorsunuz onu çoğunuz kitapınıza da yazıyor ben detaylara girmeyeceğim sadece şuraya dikkatinizi çekiyorum Hazreti Ömer peygamberimizi öldürmek için yola çık. Yeter artık bu adamın yaptığı toplumu birbirine düşürdü diye. Yolda e, Müslümanlardan kim? Nuaym. Nuaym. Evet. Diyor ki, burada kalmadı geçiyorum. Yani, Nuaym bin Abdullah. Eksik olmasın radıyallahu anh. Rasulü Hazreti Ömer'e böyle öfkeli öfkeli gidişini görünce diyor ki nereye gidiyorsun? İşte diyor yeter artık Muhammed'i öldüreceğim. O dönemde de biliyorsunuz Darül Akam'da toplanıyorlar. Darül geçenlerde anlattım size. gizli buluşma dönemi yani böyle kritik günler. Nuayb da demek ki Müslüman olduğu bilinmiyor yani Hz. Ömer tarafından ki Hz. Ömer ona söylüyor. O da diyor ki sen diyor Muhammed'i öldürmekten önce kendi kız kardeşinin Müslüman olduğunu biliyor musun diyor ve eniştenin diyor. O da onlara onlar da iman ettiler diyor. Peki Nuayb bunu niye yapıyor arkadaşlar? Evet, sadece gidip peygamberimize haber verebilmek için yapıyor. Peki niye şöyle düşünmedi ya o peygamber değil mi? Zaten Allah haber verir. Zaten bilir ya. Peygamberse gaybı bilir. Böyle bir şey yok işte arkadaşlar. Şu gaybı bilme konusunda kafanızdan bir çıkarın. Hiç kimse gaybı bilemez. Allah bildirmedikçe, Allah bazı insanlara... Bazı özel yetenekler vermiştir. Sezgi kabiliyetleri çok güçlüdür. Allah rahmet eylesi mesela anlatırlar da bizim Mahmut Bayram Hoca diye bir Arap hocamız vardı. Eskilerden çok kıymetli bir hocam. Sınıfa girmiş sene başında. idarecilere demiş ki bu sınıfta şu kız var ya demiş, o demiş yakında okuldan kaçar demiş. yatılı okula. Ve kız gerçekten iki hafta içinde okuldan kaçmış. Yani çünkü artık insan sarrafı olmuş yıllarca gençlere ders veriyor, talebelere ders veriyor. tanıyor. ama bazı insanlara böyle özel işaretle bu gaybı bilmek değil. Özel işaretleri, bazı davranış kodları. Yani mesela uyuşturucu kullanan biri 100 200 kişinin içine girsin, uyuşturucu kullanan diğerini tanıyor. Ve gidip ona soruyor. Mesela siz hiç başımıza geldi mi? Çok kalabalık bir gruptasınız bir davette Nerede namaz kılabileceğini soruyorsunuz. Akşam namazı geçiyor. Kime soruyorsunuz arkadaşlar? Bir bakıyorsunuz meğer o da namaz kılma yeri arıyormuş. Yani öyle birini seçiyorsunuz ki o da namaz kılıyor. Anlatabildim mi? Yani bu illa hani örtüsünden teknik anlamında değil. Genel olarak söylüyorum. Dolayısıyla bazıları işaretleri okuyabilir. O sizi gaybı biliyor anlamına gelmesin. E, Peygamber efendimiz zaman kazanıp peygamberimize haber uçulabilmek için bunu yapıyor. Peki Hz. Efendi'nin kız kardeşi, bu ismi de çok seviyorum, Fatıma ismi. Fatımalar biraz böyle şey oluyor arkadaşlar, kuvvetli oluyor. Benim tanıdığım Fatımaların çoğu böyle sosyal açıdan da böyle e, çok aktif oluyorlar genelde. Her ismin bir karakteristik özelliği var e, efendim. Tabii bir de Ömer'in kız kardeşi. Yani Ömer çok asil, çok cesur, çok özgüvenli yetiştirildi de kız kardeşi çok balay mı yetiştirildi? O evde büyüyor o da. Yani şimdi arkadaşlar Hazreti Fatıma yani o Fatıma Ömer'in kız kardeşi olan. Daha sonra Muayma Hüdun'da mesela duysaydı hani işte tabi orada burada Ömer Müslüman oldu. Hikaye güzel bir. Ama hikaye güzel bitmedi diyelim. Ömer onları kar revan içinde bıraktı. Çıktı gitti peygamberimizi işte öldürmeye. Ve daha sonra bu Fatıma Noaim bin Abdullah'ın kendilerini abisine ihbar ettiğini öğrense kızar mıydı? Kızmazdı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir yerde okumadım. Ama kendimi o Fatıma'nın yerine koyuyorum. Derdim ki ben de olsam aynısını yapardım. Çünkü arkadaşlar peygamberi Kendinden de çok sevmedikçe imanın tadına eremezsin peygamberimiz. Bu hadis benim küçük yaşlarda, siz yaşlardayken çok düşündüğüm bir şeydi. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e diyor daha sonra biliyorsunuz. Ya Ömer diyor, beni ne kadar seviyorsun? Diyor ki, kendimden sonra seni seviyorum ya Resulallah. Ya Ömer diyor, beni kendinden de çok sevmedikçe gerçekten imanın tadına varmış olamazsın. Gerçekten iman etmiş olmazsın diyor. Efendimizin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Şöyle bir çözüm. Çünkü sen mesela ben yemek içmede, yatma kalkmada, efendim para kazanmada, para harcamada, insanlarla ilişkilerde Peygamberimizin sünnetini uygulayabilmek için benim nefsime uymayan noktaları varsa Peygamberimizi ne kadar sevmeliyim ki nefsimin istemediği şeyleri yapabileyim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bütün meselemiz şu topluluğu yani burada bulunan topluluğun ben iman itikari bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Bizim bütün meselemiz arkadaşlar nefsimize hükmedebilme meselesidir. Bilgi eksikliğimizin de çok olduğunu düşünüyorum. Varsa da çok kolay giderilir. Yani düşün kafana koydun. Peygamberimizin vakitlerini nasıl ayarlıyordu? Kaçta yatıyordu? Kaçta kalkıyordu? Ne kadar uyuyordu? Ben de yapacağım dedim. Kafana koydum. Bunu öğrenmen ne kadar sürer? Arkadaşlar taş çatlasının 3 gün 1 hafta. Yani bilgi eksikliği çok kolay giderilir. Bütün mesele iranenizin onu yapmaya odaklanmanızdır yani. Bütün mesele budur. İşte onu yapabilmeniz için de peygamberi kendinden çok sevebilmenizin ki Kendinle mücadele etmeyi yani onun sünnetine uyabilmek için, onun yolundan gidebilmek için kendinle mücadele etmeyi başarabilesin. Anlatabilir mi burayı arkadaşlar? Şimdi ben o Fatıma'nın peygamberi o şekilde sevdiğini düşünüyorum. Bir de tabii çok cesur bir kadın. Şimdi geliyor Hazreti Ömer dışarıdan bunları böyle kapıdan böyle dinliyor. İçeriden bir ses geliyor. Taha suresi okuluyor. Bak şimdi bak bu geçen surelere bakacaksınız da. Taha suresinde müthiş etkileyici bir suredir arkadaşlar. Daha <tuhâ> ma <mâ> enzelnâ aleyken ur'anel teşgâ illâ tevkireten limen yakşâ onu tabi bir de böyle güzel bir okuyuşla okuyacak birisin. E, şiirsellik doruktadır. Taha suresinde. Kelimeler çok etkileyicidir. İfadeler çok etkileyicidir. Ee, Taha suresinde. Hemen kapıyı böyle kırarcasına giriyor içeriye. Onlar Ömer'in geldiğini anlayınca onlara Kur'an öğretmek üzere gelmiş birisi onu hemen saklıyorlar perdenin arkasına bir yere işte. O ilk Kur'an sayfalarını ortadan kaldırıyorlar. Yokmuş gibi davranıyorlar. Fakat Hazreti Ömer çok celalli bir şekilde sorunca işte kız kardeşi diyor ki ne yaparsan yap diyor. Müslüman, bir de kız kardeşine tokat atmış. Ağzı kanamaya başlamış. Ne yaparsan yap diyor. Biz Müslüman olduk. Öldürsen de bizi bir yoldan asla göndereceğiz. Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer kız kardeşini öyle görünce bir böyle şefkat doğuyor. içinde. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bardağı taşıran son damla vardır ya. Orada işte kız kardeşinin... Kanaması, o Hazreti Ömer'in içindeki bütün o düşmanlığın bitip e, şeye dönüşmesi için, inanca dönüş, inancın ilk adımını atabilmesi için. Tabi onun evveliyatı da var. Hazreti Ömer mesela bazı rivayetler var, Hazreti Ömer müşrik olduğu dönemde geceleri gizli gizli peygamberimizi dinlemeye gidiyor. Kabe'nin örtüsünün altına girer diyor. gidiyor bazı müştiter. Peygamber namaz kılarken sesli Kur'an okurmuş Kabe'de. Bir de gözünüzün önüne getirdik. Zifiri karanlık yani. Ondan sonra böyle yavaş yavaş yanaşırdık ona doğru. Onun okuyuşunu duyabilmek için. Çünkü Kur'an o kadar etkili onlar için arkadaşlar. Sonra diyor onun okuyuşu ki Biz işte çıkarız olduğumuz yerden giderken birbirimizi görürdük. Birkaç kişi gelmiş şey ya bir daha böyle bir şey yapmayalım derdik. Ertesi gene gene giderdik. diyor. Yani bu işte hidayet süreç diyorum ya, o sürecin tamamlanması mesela Hamza'da ailesinden birine hakaret edilmesi oldu. Ee, şeyde Ömer'de kız kardeşinin ağzının burnunun kan içinde kalması oldu. Yine aile meselesi bakın. Ondan sonra Hazreti Ömer diyor ki okuduğunuzu getirin. Bunun üzerine işte okuyan kişi çıkıyor, sayfaları getiriyorlar. Burada tabii böyle bir hani merakla, bir hikaye dinler gibi dinliyorsunuz Çok önemli bir il delil var bu olayda arkadaşlar. O da Kur'an ilk yıllardan itibaren yazılıyor. Çünkü yazılı bir metin var. Yazılı bir kağıttan okuyorlar. Yani Kur'an'ın ilk günlerden itibaren yazıldığının çok önemli bir delilidir bu hadise. Hazreti Ömer orada Müslüman oluyor. biliyor işte Darül Erkam'a Peygamberimizin peygamberliğinin 6. yılında Zilicci ayında bu gerçekleşiyor bazı rivayetlerde 40. Müslüman olduğu biliyorsunuz o çağrı filminde lütfen aylar girdi gene 125. kere çağrı filmini izleyin gerçekten ben aşılmadığını düşünüyorum keşke aşılsaydık keşke her beş senede bir onun gibi onu aşan filmler yapabilseydik yani biz Müslümanlar arkadaşlar şeyin çağrı filmi Mustafa Akkad'ın çağrı filmi birkaç çağrı filmi var müziklerini Maurice Jarre'in yaptığı o çok etkileyici bir film ee, orada mesela Hazreti Ömer diyor ki işte kaç kişiyiz diyor kırk kişiyiz bir rivayette tamam diyor niye artık gizli gizli ibadet ediyoruz diyor yani Ömer'in karakteri çok farklı bir karakter aslında. bütün hicret edenlerin içinde sadece Hazreti Ömer açıkça hicret ediyor bak Ebu Bekir var Peygamberimiz var Hazreti Osman var daha bir sürü kişi var ya yani. açıktan bir tek Hazreti Ömer girene ediyor. Kılıcını kuşanıyor. Gidiyor Kabe'yi tavaf ediyor. Günün ortasında herkes orada. Dönüyor onlara diyor ki ey bekkeliler ben Medine'ye gidiyorum. Karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak isteyen peşime düşsündür. Buna ben psikolojik üstünlük diyorum. Zaten öbürler böyle kalıyordur. Hani sen mıy mıy ettikçe tepele binerler Hele biz kadınlar var mı? Mıy, mıy etmeyin Allah aşkına. Bir şey, mesela şey biz bir şey isteyecek, böyle. Ya söyle yani, varsa veririz, yok veremeyeceksek veremeyeceğiz deriz. Anlatabildim mi? Bin dereden su getiriyor mesela, beş dakikada söyleyecek bir şeyi on beş dakikada söylüyor. Ama bu şeymiş, bizim kodlarımıza işlenmiş. Çünkü tarih boyunca hep razı ederek ulaştığımız için hedeflerimize dil yeteneğimiz de o yüzden geliştiğini söylüyor evrenciler çok da haksız değiller bana sorarsanız bu konuda muy etmeyin arkadaşlar. Hakikati bir, bir şey do tabii ki zarifçe bak. Demiyorum ki muy muy etmeyin demek hayranca kapaca söyleyin hayır öyle değil zarifçe ama açık ve net bir şekilde. Ben demiyorum insanları yokuşa sürün ama net olmak cesur olmak çok önemli bir şey arkadaşlar. Açık, açık konuşabilmek yani. Açık, net, anlaşılır bir şekilde konuşabilmek. Bir de burada Kur'an'ın e, teplideki merkezi rolüne tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'i daha sonra göreceğiz. Bütün konuşmalarında arkadaşlar Kur'an merkezi rol nedir. Size söyledim ya daha önce de. Bizim çağımızda inananlar da bilmiyor neye inandığını Kur'an'daki bir hadise göre diye bana konuşanlar var arkadaşlar ve bana söylüyor Kur'an'daki bana söylüyor derken bu ben kendimi yüceltmiyorum sadece hani o kadar emin ki bana söylüyor yani <gülüyor> Kur'an'daki bir hadise göre hiçbir şey olmaz buradan arkadaşlar hiçbir şey çıkmaz. Onun için Kur'an'ı çok iyi bilmelisiniz. Bu giren üç ayları, mesela ben sizin yerinizde olsam, bu üç ay boyunca Kur'an'ı böyle çok sistematik bir şekilde çalışma yöntemi kendime geliştirir. Herkese göre değişir bu. Kur'an'ı feclist yapmaya kalkışmayın, içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü her ayet bir sürü konuyla ilgili. Ama mesela benim size tavsiyem, her Kur'an mealini baştan sona okuyuşunuzda en fazla 3, dikkatiniz çok dağılır ama mesela 2'yi yapabilirsiniz, 2'yi de yapamıyorum diyen bir tane yapsın, bir konuya odaklanarak okuyun. Mesela sizin için en önemli konu ne? Ahlak mı? İnanç mı? Kendiniz, mesela kendi eksiklerinizi bulmak için okuyun. Yani ben bu, bu kitap bana kendime nasıl bir ayna tutuyor? Benim burada anlatılanlardan nelerim eksik? Mesela harika bir başlık. Ama nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Senelerce sürmeyecek. Ramazan sonuna kadar bitecek. 600 sayfa, 90 gün. Bunu yapın. Yani artık şöyle konuş, günlük konuşmalarınızda Kur'an'dan referans veremiyorsanız işte Nisan suresinde bir konu şöyle anlatılıyor, Ahsap suresinde şöyle bir şey var ya da sureyi ben ben hala sureyi hatırlayamadım oluyor size de söylüyorum. Nerede geçtiğini bilmiyorum ama şöyle bir ayet var çünkü artık Google'a ayetin üç tane kelimesini yazsanız çıkıyor. Yeter ki siz Kur'an'da o konuda böyle nerede bir ifade var onu bilin yani nasıl bir ifade var onu bilin. Mesela böyle bir program yapabilirsiniz kendinize. Şunu unutmayın ki Kur'an'a dayanmayan her konuşma sizin şahsi konuşmanızdır, kabul edilir, müfret değil.